Perişan Efendi'den sevgiler, saygılar, ümmetler, Türkiye Radyoları'nın tek arkası ödülü YouTube'da bir programı Radyo'da Türk Radyo'da Türk Sineması On sekizinci bölüm Hikayemiz bin küsür yılların başlarında geçmektedir Yaptığı ve çevirdiği entrikalar sonucu çiftasıki ası paşanın gözüne giren Taci Gaddar Üveyanlı Tefrika Hanım'la birlikte konaktakilere kan kusturmaya devam ediyordur Bütün bunlar biterken fakir olduğu için nalanından koparılan telat 3 bölüm olmuş daha hala ortalıklarını görünmemiştir. Talat Nalan'a kızgındır çünkü Nalan'ın tacil evlenmesini içerlemiştir. Nalan da Talat'a kızgındır zira çünkü Nalan Talat'ın kendisiyle parası için evlenmek istediğini sanmıştır. Yani ortada karşılıklı yanlış anlamalar vardır ve bu yüzden herkes birbirine kızgındır. Talat ve Nalan birbirlerine kızsalar da birbirlerini hala çok sevmektedir. Ancak gururlarını edirip bunu açık açık açıklayamamaktadırlar. Nalan'ın tacil evlenmesine dayanamayan telat, eski mesleği olan Musiki mualliliğine kesin bir dönüş yapmıştır. Musiki hayatının doruklarını yaşayan telat için, bugünün tarkanı neyse o günün tarkanı da telattır diyebiliriz. <gülüyor> Ancak bu meşhur telatın hangi telat olduğunu, yani kendi telatları olup olmadığını talihsiz Nalan ve konaktakiler bilmemektedir. Yaptığı besteler ve büllül sesi sayesinde memleketin en ünlü musiki şinaslarından olan telat, ...Halk konseri için Nalan'ın ve konak ahalisinin semtine gelmiştir. Ve bu kişinin unutamadığı telatıyla aynı adı taşıması... ...biraz garibine gitmiştir Nalan'ın. Duydunuz mu Bacı Kalfa? Yaptığı besteler ve billur sesiyle memleketin en ünlü müzikin şinanslarından olan... ...Tamburi talat Efendi, Halk konseri için semtimize gelmiş. Yalnız bu kişinin unutamadığım talatımda aynı ismi taşıması... ...biraz garibime gitti Bacı Kalfa. <gülüyor> Haklı şakışım benim de gitti. Rica edeceğim bizi bu konsere götürsün Bacı Kalfa. Tamam kızım bizi şöyle götürmek yapacağım. Yap, yap, yap, yap, yap. <gülüyor> Merhaba benim Tonton Paşa Babacığım. Yeni bir musiki işin az çıkmış. Ortalığı kasıp kavuruyormuş. Bizi konsere götürür müsünüz Paşa Babacığım? Maalesef çok işim var kızım. Neden kocan ile gitmiyorsun? Hayır Paşa Babacığım ben onunla gitmem. Merhaba Nalan. Az önce sizi dinledim de galiba benden söz ediyordunuz. Biliyor musunuz Nalan? Sizi ilk defa benden söz ederken görüyorum. Yoksa, yoksa beni artık seviyor musunuz Nalan? Seni sevmek mi? İnsanın sizin gibi birini sevmesi için ruhsuz, aşağılık, ahlaksız ve mütenaciz bir insan müsveddesi olması lazım. İnsan olmayı öğrettin bana. Sonra nedendir insanlığımla suçladın beni Nalan? İnsan olsaydın da suçlanmasaydın. Niçin böyle konuşuyor ve kalbimi kırıyorsunuz? Anlamıyor musunuz? Sevgiden bir kale kurdum etrafınızda Nalan. Ben o kalede tutsak olmak istemiyorum Taci. Gel kalbimde tutsak ol Nalan. Seni iki dakika kalbimizde tutsak... ...ne olur sanki ha? Boşuna latifeli diyalektikler parçalamayınız. Ölürüm de sizinle gitmem. Peki... ...konserin bütün biletlerini aldığımı ve... ...piyasada tek bir bilet bile kalmadığını söylesem Nalan? Şey... ...sanıyorum sizinle konsere gidebilirim. Siz aslında... ...çok iyi bir insansınız. Fakat sanırım kamuoyuna kendinizi ziyadesiyle anlatamadınız sadece. Evet Nalan. Beni sevdiğini biliyordum. Biliyordum. Çok mesudum Nalan. Gör bak seni nasıl mutlu edeceğim. Şu anda gökyüzündeki yıldızları yere indirip... ...başınıza taç yapmak isterdim. Maalesef o yıldızları başınıza taç yapmak için indirmeyeceğim Nalan. Çünkü bu gece hava kapalı. hava havada tam kapanacak zamanı buldu be. Evet... Her fırsatı lehine çevirmeyi bilen Taci konser biletlerini toptan alıp kara borsada satılğa çıkararak yine yapacağını yapmıştır. Tamburi Talat Efendi'yi çok seven Nalan'ın Taci ile gitmekten başka seçeneği kalmamıştır ve Taci'ye çeşitli ödünler verme pahasına konak ahalisiyle birlikte cümbür cemaat konsere gider Nalan. Vereceği hak konserine hazırlanan talihsiz Talat'ın Nalan'ın ve konak ahalisinin geleceğinden haberi yoktur. Pek kıymetli ve değerli müziki düşkün misafirlerimiz. Tamburi Talat Efendi'nin ilk özel halk konserine hoş geldiniz. Ve işte karşınızda Tamburi Talat Efendi. Kede... Aman Allah, Tamburi Talat Efendi denen meğer benim Aman Allahım, Tamburi Talat Efendi denen adam meğer bizim Talat Aman Allahım, Talat Aman Allahım, tam Talat Efendi denen adam meğer bizim Talat Efendi denen Aman Allahım, tam Talat Efendi denen adam meğer bizim Talat Efendi adam Aman Allahım, Talat Efendi denen adam meğer bizim talatıymış. Aman Allahım, Demek bizi bu iğrenç adamı dinlemek için buraya geçedin Nalan Damak bizim o adamı dinlemek için Güzel gel gel Değerli misafir Değerli misafir Sanıyorum aramızda muhsikiden ve muhsik işi Nas'tan anlamayan bedbaht kimseler var Naş'tan ve şereften bir haber yaşayan bu insanlar Lütfen çıkıp gitsinler aramızdan Naş ve sevgi dolu dünyamızı kirletmesinler O reciz varlıklarıyla Bu palat denen adam kimden bahsediyor Taci anlamadım Tabii ki bizden paşa babacığım Daha dünkü bebe bize posta koyuyor <gülüyor> Bana bak çalgıcı parçası Ünlü oldun diye artistlik yapma Sonunda bir çalgıcı parçacısısın. Lütfen tacı bırakınız Bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum Değerli muziki şirinaz dinleyicilerim Şimdi söyleyeceğim şarkının Bende acı ve iğrenç bir hatırası vardır Kendini para için satan Birini hatırlatır bu şarkı bana Yalanlarını göz gizleyen Adi bir para düşkününü Görmemiş bir adamın malı olsun. Görmemiş senin babandır Talat Efendi. Bırakınız alakalı. Mükahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim bulurum senin. Bu adam kim diye soran olursa. Eski bir tanıdık dersin sevgi. Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç çoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterdim Beyazlar içinde seni öyülecek Garibin biriysen sevemez miyim? Aşkına karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben ayrı garip Sana bir buket gül veremez miyim? Bu Talat'ın kendi uyuz oldukları Talat olduğunu öğrenen çifttası ki paşa ve Taci nöbetçileri Talat'ın üzerine salar. Ancak Talat tam yakalanmak üzereyken tası toprağı ve tamburunu toplayan Talat olay mahallinden kaçar. Artık bir kanun kaçarılır ve memleketin dört bir yanına haber salınır. Talat'ı ölü veya diri getirene 5000 bin altın ödül verilecektir. Taci ve çifttası kipaşa paşa Talat'ı yakalayabilecek mi? 5000 bin altın ödülü kim alacak? Ve tüm bunlar olup biterken Ömercik bu olanlara ne diyecek? Hepsini. Oynayanlar ben Ömer Pekin Serkan Öztürk Fatih Tındır Serpil Pekin SSK Korhan Teknik Yapım Ben Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyin, dinleyin.